Hak ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da işini var eden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 ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklıkta ateşledir. Suret meselesi hakkında şüpheler ve cevapları. Birinci şüphe. Haram kılınan suretler sabit olanlarıdır. Hareketli olanları değildir. Bu makinelerde elde edilen sabit suretlerin haram kılıcı naslara dahil olduğu konusunda bizimle ittifak etmeleri açısından bu kimseler bize en yakın olanlardır. Bu kimselerin dayanağı hareketli çekimler aynadaki suret gibidir demeleridir. Bu şüpheye cevap birkaç açıdan olacaktır. 1. Sabit suretlerin haram suretlerden olduğunu kabul ediyorsanız ediyorsunuz. O halde hareketli suretlerin de haram olduğunu kabul etmeniz daha evladır. Bunun sebepleri şöyledir. Hitap fehvasının anlamının dalaleti. Hitap herhangi bir illetten dolayı bir şeyi haram kılarsa hitabın fehvası bu illeti taşıyan şeylerin de haramlık kapsamında olduğunu gösterir. Zira bunun haramlığı daha önceliklidir. Allahu Teala'nın o ikisine de o ikisine öfteme, İsra 23. ayetinin sözünün dövmenin haramlığına öncelikle dalalet etmesi ve hamırın, sarhoş edici içkilerin haram kılınmasının uyuşturucu maddelerin haram kılınmasına da dalalet etmesi böyledir. O zaman sabit suretlerin haram, hareketlerin nubah olduğunu söyleyenlere de şöyle deriz. Sizler sabit suretlerde illetin mevcut olduğunu kabul ediyorsunuz. Aynı şekilde bu illet hareketli suretlerde de mevcuttur. Hatta daha büyüktür. Zira sabit suretlerde sadece benzerlik vardır. Hareketli suretlerde ise buna bir de hareket eklenmiştir haram kılan mana mevcut olduğu gibi, daha fazlasına da mevcuttur. O halde sadece suret illetini haram kıldığınız halde, ondan fazla olarak bir de hareketlilik illeti bulunan bir sureti nasıl mı bahsettiniz? Eğer hareketli suretlerdeki haramlık, sabit surettekilerden daha büyük değilse, ondan aşağıda kalmaz. İkinci şüpheye cevap: Sabit suretler, hareketli suretlerden zaten mevcuttur. Bilindiği üzere tek bir çekimle binlerce suret meydana gelmektedir. Eğer sabit suretlerin haram olduğunu kabul ediyorsanız, hareketli suretler buna bir vesiledir. Eğer bu hareketli suretlerin durdurulmadıkça haram olduğunu olmadığını söylerseniz şeriat koyucunun bir şeyi haram kıldığı zaman ona götüren vesileleri de haram kıldığı bilinmektedir. Daha önce tekrar edildiği gibi hikmet sahibi şeriat koyucu mutlak olarak birbirinin aynı olan iki şey arasında fark gözetmez. Sabit suretler ile hareketli olanlar arasında ne dinen, ne lukat açısından ne aklen ve ne de örfen bir fark yoktur. Bilakis bu anlam hareketli suretlerde sabit suretlerde olduğundan daha fazla gerçekleşmektedir. İyi düşünen anlar. Hareketli suretlerin aynada görünen suretlere kıyaslanması batıl bir kıyastır. Çünkü asıl ile fer arasında şu açılardan farklılık söz konusudur. Aletlerle çekilen suretlerin aksine, aynadaki suret kalıcı değildir. Aynadaki suret ancak karşısına geçildiği zaman ortaya çıkar. Sadece aynanın karşısındaki kimse bunu görür. Bu aletlerle çekilen suretler ise böyle değildir. Aynada suretini gören kimse için suret yaptı denilmez ve bu amelede tasvir adı verilmez. Aletlerle çekilen videolar ise böyle değildir. Aynalar musavvire suret çekecek veya yapacak kimseye muhtaç değildir. Kameraliz, kameralar ise bunun hilafınadır. Aynalar parlak ve akıcı şeyler ve benzerlerine Allahu Teala insanın müdahalesi olmadan sureti aksettirme özelliği vermiştir. Kameralarda asıl olan ise bu değildir. Kameralarla suret yapmanın dört rükmü vardır. Bunlar olmadan suret yapılmaz. Suret çeken kimse suret yapılan şey kamera ve çekme işleridir. Aynalardaki surette ise sadece iki rüküm vardır. Ayna ve karşısına geçecek kimse aynadaki suretten dolayı ne bir fitneden, ne fesattan, ne şirkten ne de başka bir şeyden korkulur. Kamera çekimlerinde ise bu durumlar söz konusudur. Ayna ve benzerleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcuttu ve bu kılınmıştı. Bu aletler ise böyle değildir. Aynadaki suret ile kameraların çektiği suret arasındaki benzerlik tıpkı aynalardaki suret ile hakkında naslar gelerek haram kılınan suretler arasındaki benzerlik gibidir. <gülüyor> Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisi arasında fark görmüş aynayı mübah kılarken bu suretleri haram kılmıştır. Bu da şeriat koyucu katında benzerlik ve niteliğin ortadan kalktığını gösterir. Bu çekim aletleri kameralar ve benzeri ile Nasıl haram kılınan tasvirler arasında ortak anlamlar insanın bu işe müdahalesi, suretlerin kalıcılığı, kötülükleri ve benzeri anlamlar. Aynadaki suret ile arasındaki ortak anlamda anlamdan çok daha fazladır. Açıkça görüldüğü gibi bunların haram olan tasvirlere katılması daha öncelikli ve kıyasa da daha uygundur. Bu iki şey arasındaki farkların bazıları şunlardır. İnsaf sahibi hiç kimse, hiçbir kimse böyle bir kıyasın batıl oluşunda şüphe etmez. Bu, konusa, bu konuda kıyasa ihtiyaç olsaydı sahih kıyas kamera gibi aletlerle yapılan suretlerin naslarla haram kılınan suretlerin kıyaslanması olurdu. Zira bu suretlerde bulunan ve haram kılınmasına sebep olan anlamlar bu cihazlarla yapılan suretleri de de mevcuttur. Yalnızca bu model suretlerde bulunan kötülükler bile önceki suretlerde bulunmuyordu. Allah yardımcımız olsun. Bu son şey mesela şayet burada kıyas caiz olsaydı veya ihtiyaç olsaydı Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam zamanında ne vardı? İşte ayna vardı, su vardı yani. Görüntü haksettiler. Bir de suret yapanlar vardı. Yani canlı falan, suretli yapan ressamlar vardı. Hadislerde bunlar yasaklanıyor zaten. Eğer kıyas caiz olsaydı neden aynaya kıyas yapılıyor da e, bu suretleri yapanlara kıyas yapılmıyor? Mesela bugünkü e, kamerayla çekilen resimler veya videolar aynadakine mi daha çok benziyor? Yoksa hadislerde yasaklanan şu resimlere mi benziyor daha çok? Resimli. Yani. Niye peki e, aynaya kıyas yapılmaya kalkıyor? Zaten aynı ayla aralarında e, sayılan şeylerden dolayı e, benzerlikte çoğu sonucu değil. Bende hesabı temek öykü değil. Evet. Kıyas yani. bile diğerini gerektirir. Kıyas yapılacak olsaydı diğerini gerektirirdi. İkinci şüphe. Bu cihazlarla yapılan suretler, suret isminin anlamına girmez. Bilakis bu elektronik dalgalardan ibarettir. Bil ki bu şüpheyi şayet işitmiş olmasaydık dine karşı kibirlenme iç, kibirlenme içermesinden dolayı bir kimsenin dile getire, getirebileceğini zannetmezdim. Bu şüpheye cevap birkaç açıdan gelecektir. Haramlılığı hakkında Naslar'ın geldiği suretler ile bu suretler arasında fark görüp Elektronik dalgalardır demek. Dindi dinde itibar edilmeyen kaldırılmış bir nitelikle ayrım yapmaktır. Zira şeriat koyucu hükmü benzerlik niteliğine bağlamıştır. Yani bu hükmü benzerlik Allah'ın yarattığına benzetmek o benzerlik yani. Bu hükmü etkileyen niteliktir. Suretin benzetilmesi ve gözler önüne serilme yoluna gelince bu, şeriat koyucunun arz etmediği, reddedilmiş bir niteliktir. Dinen yasaklandığı şey, suretin elde edilme metodu değil, hangi şekilde olursa olsun, suretin ortaya çıkmasıdır. Dini hüküm, ancak insanlara görünen şeyin üzerinde kuruludur. Onlara gizli olan şey üzerinde değil, insanlara görünen ise suretleridir. Elektronik dalgalar ise gizlidir. Ancak özel şekilde bilinebilirler. Dinde, lügatta ve örfte suret isminin kapsamına bu suretler dahildir. Hüküm ise lügavi ve örfi hakikatte muhalif olsa dahi, şerî hakikate tabidir. O halde bu üç hakikatin ittifak ettiği durumda nasıl olur? Şayet bizler bu görüşü bağlayıcı kabul edip alsak suretlerin haram olduğunu söylememizin söylememizin ne anlamı kalır? Şayet bizler bu görüşü bağlayıcı kabul edip alsak suretlerin haram olduğunu söylememizin ne anlamı kalır? Sadece dinin konulduğu asırdaki madde ve boyalarla yapılanlar mı haramdır? Model asırda bulunan cihazlarla, kimyevi maddelerle, lazerle ve bu dalgalarla yapılan suretler bunun dışında mı kalacak? Böyle bir görüşün batıllılığı ortadadır. Bu delillerden sonra bil ki Allah seni taatinde başarılı kılsın. Bu cihazları kullanan biriysen ve daha önce anlatılanları okuduysan, şu üç durumdan birindesin demektir. Daha önce geçen delillerden dolayı bu cihazların haram olduğunu anlamış olabilirsin. Bu durumda hidayet etmesi ve başarılı kılmasından dolayı Allah'a hamd et. Derhal bu kötülükten kurtulmaya bak ve Allah'tan sebaat dile. Bu delilleri okumadan önceki durumunla okuduktan sonraki durumun arasında fark olmamış olabilir. Bu haramlılığı anlayamamış olabilirsin. Tekrar tekrar bak. Allah'tan hidayet ve başarı dile. Şu nebevi dua ile Allah'a yalvar. Allah'ım, Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi, gökleri ve yeri yaratan, kaybı ve görünen alemi bilen Rabbim, sen ihtilaf edip durdukları konuda, Kulların arasında hükmedecek olansın. Onların ihtilaf ettikleri konuda izninle beni Hakk'a hidayet et. Şüphesiz sen dilediğini dosdoğru yola hidayet edensin. Bu deliller sende bazı tereddütler meydana getirmiş, şüphen kuvvetlenmiş, bunun haramlığına kesin karar verememiş ve mübahlığına da gönlün yapmamış olabilir. İşte sen bu son delilin muhatabısın. <gülüyor> eğer durumun, selam. Selam. eğer durumun anlattığım gibi ise bu cihazların hükmü sana göre açık değilse, durum senin için karışık geliyorsa, en azından bu şüpheli bir şeydir. Şüphelileri terk etmek ve zararından sakınmak ise dinin esaslarındandır. Nitekim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphelilerden sakınmayı emretmiştir. Buhar ve Müslim, Numan bin, Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Muhakkak ki helal açıktır, haram da açıktır. Bu ikisinin arasında şüpheliler vardır. İnsanların çoğu bunları bilmez. Kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve şerefini korumuş olur. Kim de şüphelilere düşerse harama düşer. Tıpkı sürüsünü koruluğun etrafında otlatan şobanın sürüsünün oraya dalıverecek olması gibi. Ey kardeşim Allah muvaffak kılsın. Bil ki kıyamet gününde selamet hiçbir şeyle değişilemez. Sen bu cihazı terk ettiğinden dolayı Niye terk ettin diye sorgulanmazsın. Ancak bu delillerden sonra buna devam edersen bundan dolayı sorgulanırsın. Suale ve cevabına hazır ol. Allah yardımcımız olsun. İslami videolar kitabından nakiller bitti. Geçiyoruz mu <Gülüyor> Tiyatro ve sinema yapanlar kafirlere benzer. Video cihazlarıyla yapılan şeylerin en meşhuru İslami temsiller, tiyatrolar denilen şeyler ve benzerleridir ki bunlar haramdır. Bunlar ister insanların sureti çekilmek suretiyle olsun, ister çizgi film şeklinde olsun fark etmez. Bunların haramlığı şu açılardandır. Temsil tiyatro denilen şeyin aslı Hristiyanlardan eski ve model modern tarihteki putperestlerden alınmıştır. Temsil tiyatro Yunan putperestlerinden putperestlerinde başlamış sonra Hristiyanlara intikal etmiş mabetlerine, kiliselerine bu tiyatroları yapmışlardır. Sonra da onlardan başkalarına geçmiştir. Modern tarihte ise Avrupa'da başlamış sonra Nakkaş Marun denilen Yunan bir Hristiyan eliyle Müslümanlara geçmiştir. 1840 yılında ilk Arapça temsili temsilini yapmış, sonra insanlar temsil yapmaya başlamışlardır. Allah yardımcımız olsun. Temsil bu kelimelere benzemektir. Temsil bu kimselere benzemektir. Müsnette ve diğer hadis kitaplarında İbn Ömer radıyallahu anh, anhum'dan gelen hadiste. Kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır buyurmuştur. Temsilde açık bir yalan vardır. Zira o olmadığı halde filan kimse olduğunu iddia eder. Öyle bir iş yapmadığı halde o işi yapar. Kıssası yalandır. Bu ise ciddi de olsa şaka yoluyla da olsa haramdır. Nitekim İmam Ahmet sahih istatla şubeden o Ebu İshtan, O da Ebu Ahvastan diyerek Abdullah bin Mesud radıyallahu anhum şöyle dediğini rivayet eder. Şüphesiz yalanın ciddisi de şakası da yaramaz. Kişi çocuğuna yapmayacağı bir şeyin sözünü vermesin. Muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık olarak yazılır. Yine kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap çok yalancı yazılır. Eğer tiyatrosu veya filmi oynayan kıssa sahi ise ve aslı varsa da yalana nispet edilir. Bu Müslümanların mahremiyetine girmektir. Ve rızası olmadan onun adını anlatmaktır. Onun adını anlatmaktır. Bu ise haram olan gıybettendir. Nitekim Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bilir misiniz gıybet nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki kardeşini hoşlanmayacağı şekilde zikretmendir. Denildi ki: "Söylediğim şey kardeşimde mevcutsa ne dersin?" Şöyle buyurdu: "Eğer onda söylediğin mevcutsa gıybetini etmişsin demektir. Yok eğer onda mevcut değilse iftira etmişsindir." Bir birinin fiillerine ve sözlerine taklit etmek ameli gıybet'tir. Ayşe radıyallahu anh ta, anh'a şöyle demiştir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e birinin taklidini yaptım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana şu kadar ve şu kadar verilse bile herhangi birinin taklidini yapmak hoşuma gitmez buyurdu şayet bu taklitler çizgi film denilen resimlerle yapılırsa bu daha da çirkindir zira buna şunlar da eklenir çizgi filmler şu kötülükleri bir araya getirir el ile suret çizmek bu dinde kötülenen şeyin aslıdır. Rızası olmadan Müslümanın tahlidini yapmak. Çocuklar için Müslümanı tasvir etmek, tasvir etmek ve resmini çizmek. Bunda alay etme söz konusudur. Hiç kimsenin bu şekilde tasvir edilmesine razı olacağını, razı olacağını ve buna izin vereceğini zannetmem. Şahısların fiil olarak taklit edilmesi, resminin çizilmesinden daha ehvendir. İki açıdan yalan söz konusudur. Birincisi, resmi yapan bu suretlerin o kimselere ait olduğunu iddia eder. Lakin kendisi onları görmemiştir. İkincisi, bu resimlerin diliyle konuşur. Onun sözlerine yalan tatar. Daha önce açıklandığı gibi bu da üçüncü açıdır. Eğer gayrimüslimlerin taklidi yapılıyorsa buna da şunlar katılır. Bu yollarında, sözlerinde ve fiillerinde kafirlere benzemektir. Bu ise daha önce geçtiği gibi haramdır. Eğer bunu onların putlara secde, İslam ile alay etmek gibi küfür olan görüşlerinden veya ibadetlerinden bir şey de eklenirse bu bundan Allah'a sığınırız. Eklenirse bu Allah'a sığınırız. Allah'a sığınırız. Küfürdür. Bu gibi münkeratın, münkeratın sunumuyla tiyatro ve sinemaya ruhsat yoktur. Bu tiyatro ve filmler tıpkı İslami diye isimlendirmelerinde olduğu Allah'a yakınlık olarak yapılır ve öyle görülürse bu dinde bir daha çıkarmaktır. Resullerin efendisinin yoluna aykırılıktır. Nitekim sahihte Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Emrimizde ondan olmayan bir şey çıkaran reddolunur. Kim? Emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur buyurulmuştur. Kumar oynayanlar müminlere benzemez. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Cahiliye insanı sürekli kumar oynardı. En meşhur oyunlardan biri şu şekildeydi. 10 kişi bir deve eşit oranda oranlarda ortak olurdu. Sonra kadehlerle bir tür kura çekilirdi. Yedisi örtlerine göre belirlenen değişik paylarını alır. Kalan 3 kişi ise hiçbir şey almazdı Bu nasıl işte İşte böyle bardaklar aynı zar atma gibi ortaya e, mallar konuluyor. 7'si kazanıyor. 3 kişi kaybediyor. Zamanımızdaki ise kumarın birçok şekli bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir piyango olarak bilinen olay. bunun çok çeşitli çok çeşitli şekilleri vardır. En basiti çekiliş yapılacak rakamların parayla satılarak iki şanslı kişiye bir ödül ikincisine başka bir ödül şeklinde birden fazla değişik ödüllerin verilmesidir. Bu kendilerince hayırlı bir iş olarak atların atlandırılsa da atlandırsalar da bile paramdır. İçlerinde bilinmeyen bir ödülün bulunduğu bir malı satın almak ya da malın satışı esnasında ödül kazananların belirleneceği çekiliş için bir numara vermek. Çağımızdaki kumar türlerinden biri de ticari sigorta anlaşmalarıdır. Hayat sigortası, eşya sigortası, yangına karşı sigorta, genel sigorta ve benzeri çeşitli sigortalar. Hatta bazı sanatçılar seslerini sigorta ettirirler. Bunlar ve şans oyunlarının her türlüsü kumara dahildir. Günümüzde bu büyük günahın işlendiği içerisinde kumar masaları ve kumar aletleri bulunan özel kumlar, kumar kulüpleri bulunmaktadır. Futbol maçları ve benzeri oyunların bahislerinde yapılan da kumar türlerinden biridir. Bazı oyun salonlarında ve Eğlence merkezlerinde de kumar fikrine dayalı oyun çeşitleri vardır. Musabakalar ve yarışmalar üç çeşittir. Birincisi şeriata uygun bir gayesi olanlar. Bunların ödüllü ya da ödülsüz oynanması nubahtır. Deve ve at yarışları, atıcılık musabakaları gibi. Kuvvetli görüşe göre buna Kur'an ezberi gibi şer'i ilimlerle ilgili müsabakalar da dahildir. İkincisi, kendisi mubah olan ama üzerinde ödül konulması caiz olmayan müsabakalar. Namazları geçirme, avret bölgelerini açma gibi haramların işlenmediği futbol maçları ve koşular buna örnektir. Bunların ödülsüz olarak yapılması caizdir. <gülüyor> Üçüncüsü, kendisi haram olan ya da harama götüren yarışmalar. Örneğin güzellik yarışmaları olarak isimlendirilen fesat müsabakaları, yüze vurmayı içeren ki yüze vurmak haramdır, boks maçları ya da koç dövüşü, horoz dövüşü şeklinde düzenlenen müsabakalar. Satranç, tavla, zar ve kağıt oyunları oynayanlar, şeytana uyanlardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Onlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak, ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Meysere bin Habib dedi ki: Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh satranç oynayan bir topluğa uğradı ve şöyle dedi: İbadet ettiğiniz şu heykeller de nedir? Ebu Cafer en Bakıra Bakıra satranç oynamak hakkında sorulunca şöyle dedi şu mecus, mecusilikten bizi uzak tutun Yahya el-Leysi şöyle demiştir İmam Malik Rahimullah'ın satrancı ve diğer batıl oyunları çirkin gördüğünü ve bu konuda şu ayeti okuduğunu işittim Haktan sonra sapıklıktan başka ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kim tavla oynarsa elini domuzun etine ve kanına batırmış gibidir Ebu Musa radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tavla oynayan Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir İbni Mesud radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizleri yasakladıkça yasaklanan şu iki damgalı zardan sakındırırım. Zira o acemlerin meysiri kumarıdır. Erzurkani tavlanın haram kılınmasının hikmeti hakkında şöyle demiştir. Tavla oynayan Allahu Teala'ya karşı kibirlenen mecusilerin adetini ihya etmiş olur. Çünkü bu oyunu Erdeşir her şeyin Allah'ın kaza ve kaderiyle meydana geldiğini ve insan insanın burada herhangi bir kazancı olmadığını ortaya koymak için koymak için koymuştur. Bu yüzden şöyle denilmiştir. Tavla Cebriye mezhebi üzerine konulmuştur. Tavla oynamak Mecusilerin adetlerini ihya etmek olduğuna göre kağıt oyunları oynamak da kafir Avrupalılara eğlence ehline ve utanmaz kimselerin veya Romenlerin adetlerine ihya etmektir. Nitekim bu oyunun ortaya çıkışının ve kökeninin Romenlere ait olduğu söylenmiştir. Allah en iyi bilendir. Muhaddis Şeyh, Şeyh Muhammed Nasuruddin Elbani Rahimullah'a kağıt oyunları ve iskambil oynamanın hükmü sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. İskambil hakkında iki yönden açıklama vardır ve bunun hükmü buna göre değişir. Bu oyun şans ve kısmete dayalı olursa bu caiz değildir. Çünkü bu yönden tavla ile aynı hükümdedir. Tavla şans üzerine kuruludur. Atılan zar onun kısmetidir. Bu kısmeti taşlara göre değişir. İskambil oyunları da çeşitli türleriyle tavla gibidir. Şans ve kısmet üzerine kurulu olması bakımından neredeşir, yani çiçek tavlasına benzer. Bu caiz değildir. Tavlanın şans üzerine kurulu olmayan diğer bir türü vardır. Bu türü hafıza ve hatırlama gücü üzerine kuruludur. Bu itibarla Bunda sakınca yoktur. Buna göre bu oyunun hükmü şans ve kısmet üzerine kurulu olmaması ile hafıza ve hatırlama gücü üzerine kurulu olmasına göre değişir. Bu caizlik şartı yani oyunun oynayan kimseyi Allah'ın ailesinin veya alan kullarından birisinin hakları gibi yerine getirmesi gerekenlerden gereken haklardan alık koymaması şartı bütün oyunların geneli için geçerlidir. Ancak ben şöyle derim. İkinci yönü yani küfür ve sapıklığa benzediği sürece yine caiz değildir. Bu kartların üzerinde papaz, haç, genç oğlan, kız ve birbirinin yansıması olan İki haç şekli vardır. Müslüman bu oyunu oynadığı zaman bu şekillere karışır. Tevhidi ve dinini anlamış bir Müslüman bu oyunu oynayacağını düşünmüyorum. Böyle bir Müslümanın tevhide aykırı bu gibi manzaraları gördükçe kızması gerekir. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sergide veya başka bir şeyde haç görürse onun şeklini değiştirirdi. Nitekim Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elbisede haç görünce onu değiştirmiştir. Bizler ise kağıtlar üzerindeki haç şekillerine razı oluyoruz. Şayet gerçek Müslümanlar isek bunları kağıt üzerinde gördüğümüzde hemen yırtmamız gerekir. Peki ya üzerinde haç şekilleri olan bu kağıtlarla oynamak için nasıl razı olabiliriz? Bu itibarla bu kağıt oyunlarını mutlak olarak caiz görmüyoruz. Oyun kağıtlarının yırtılması ve açıkladığımız gibi tavlanın hükmüne dahil edilmesi İbn Ömer radıyallahu anh'ın yoludur. İbn Ömer radıyallahu anhu ailesinden birinin veya çocuklarının tavla oynadığını görürse ona vurur ve kırardı. Yarış gününde atlara Celep yapan bizden değildir Yarış gününde atlara Celep yapan bizden değildir i̇bn Abbas radiyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Köleyi efendisine karşı Kızıştıran bizden değildir Kadını Kocasına karşı ifsad eden Bizden değildir Yarış gününde atlara celep yapan bizden değildir. Celep, at yarışlarında yarışçılardan birinin kendi atı daha hızlı koşsun diye naar atması için bir adam tutup hayvanın peşine düşürmesidir. Hırsızlık yapan mümine benzemez. Ebu Hureyre rədiyyallahu anhtan Resulullah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 Yağmacılık ve gasp yapan bizden değildir. İbn Abbas radiyallahu anh adan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yağmacılık veya gasp yapan veya gasp için işarette bulunan bizden değildir. İmran bin Husayn radiyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir yağma yaparsa bizden değildir. Ebu Lebit Limaze bin Ziyad dedi ki Abdurrahman bin Semura radiyallahu anh ile Kabil'de beraberdim. İnsanlar ganimetler elde edince yağma ettiler. Bunun üzerine Abdurrahman bin Semura radiyallahu anh şöyle dedi. Kim şu ganimetlerden yağmaladığı kim şu ganimetleri ganimetlerden yağmaladı ise iade etsin. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Yağma yapan bizden değildir. Enes radıyallahu anh'tan Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağma yapmaktan yasakladı ve yağma yapan bizden değildir buyurdu. Cabir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir yağma yaparsa bizden değildir. Müslümanlardan vergi alanlar kafirlere benzer. Şeyh El-Albani Rahimullah'ın vergiler hakkın vergi hakkındaki bazı fetvaları şu şekildedir. Soru Vergiler hakkında İslam'ın hükmü nedir? Cevap Müslümanların müslümanların alimlerinin ittifakıyla vergiler caiz değildir ancak İmam Şatibinin El İhtisam kitabında bidatlerden bahsedilirken ayrıntısını açıkladığı bir durum hariçtir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur her bidat sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir bu hadis mutlaktır ve genel kapsamlıdır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 Nitekim şahit bir bu kitabında sonrakilerden bazılarının Bidatul Hasene ile karıştırdığı ve birbirinden farklı olan iki şey olan Mesahlihul Mursale mesah Mesahlihul Mursale denilen şeye itiraz etmektedir. Maslahatul Mursale konum veya zaman olarak Şeri bir maslahatın gerçekleştirilmesini sağlayan şeydir. Bunun bidatül hasene ile alakası yoktur. Yani yani bidatül hasene ile Allah'a daha fazla yaklaşmak kastedilir. İslam dairesi bu fazlalığı alacak genişliğe da, genişlikte değildir. Nitekim İmam Malik bin Enes rahimullahın Şöyle demiştir, Rahimullah şöyle demiştir Kim İslam'da güzel görerek bir bidat çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletine ihanet ettiğini iddia etmiş olur Allah Tebarek ve Taala'nın şu ayetini okuyup okuyun Bugün size dininizi kemale erdirdim Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım Sizin için din olarak İslam'ı seçtim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 İslam devletlerinden birisi saldırıya uğrasa ve bu devletin hazinesinde hazinesi de bir hücuma karşı koyacak askeri donanım için mal yoksa o zaman devletin belirli şahıslar üzerine belli bir vergi uygulaması caiz olur. Devletten bu şer savıldığı zaman Müslümanlardan bu vergileri de kaldırılır. Şeyh El Albani diğer bir fetvasında şöyle demiştir. İmam İbn-i Teymiye İktizav İktizavus Sıratil Mustaqim kitabında bidat ile maslahatul mürselenin arasını ayırarak şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra çıkan her yenilik şu hususlar etrafında döner. Birincisi bu yeniliği gerektiren bir sebep vardır ve bu sebep Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcut olmasına rağmen o bunu yapmamıştır. Beş vakit namaz dışındaki namazlar için ezan okunması buna örnektir. Bu takdirde bu yeniliği uygulamak dinde bidat çıkarmak olur. İkincisi bu yeniliği gerektiren sebep Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mevcut değildir. Ancak ondan sonra ortaya çıkmıştır. O zaman şuna bakarız. Eğer bu gerektirici sebep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ortaya çıkmış ve bu Müslümanların dinin hükümlerini yerine getirebilmek getire, getirmediklerinde kusurdan getirmediklerindeki kusurdan kaynaklanmışsa bu yeniliğe tutunmak caiz değildir. Mesela Vergiler böyledir. Bunun kanunlaştırılmasını gerektiren sebep vardır. Ve bazı dini hükümler iptal etmektedir. Ve bazı dini hükümleri iptal etmektedir. Yani zekat gibi devlet hazinesinin gelirlerini iptal eder. Bu vergileri almak caiz değildir. Çünkü bunu uygulamanın neticesinde Müslümanlar zekat hükümlerini uygulamakta ilk ihmal ihmalkar ve kusurlu davranmaktadırlar. Eğer bu gerektirici sebep Müslümanların kusurlu davranmalarına sebep olmuyorsa o zaman bu yeniliği gerektiren şeye tutunmak caizdir. Burada maslahatul mürsele ile sonradan çıkan bidat yenilikler arasındaki fark farka dair bir bahis vardır. Maslahatul mürsele dinde ibadette bir fazlalık getirmez. Bu dinde yakınlaşmayı arttırmakla alakası olmayıp sadece Müslümanların maslahatının gerçekleşmesidir. Mesela şayet kuvvetli bir bünye sahibi zengin bir kimse uçakla veya arabayla haç farizasını yerine getirebilmek için Allah'ın Allah'ın Haram evine Kabe'ye mescid Haram evine Kabe'ye Gidebilir Lakin der ki Ben Allah'ın beytül Haramına yürüyerek Hac etmek istiyorum Bu daha faziletlidir Derse işte bu bir bidattır Ama bu Bineklerden birine güç yetiremeyen Fakat yürüyerek Hac yapmaya güç yetirebilen Bir kimseye düşen şey Allah-u Teala'nın şu ayetinin Genel kapsamıdır Yoluna güç getirilebilen kimse için beyti hac etmek, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en kuvvetli erkeklerden idi. Yine diğer sahabeler de öyleydiler. Lakin onlar yürüyerek hac etmediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri develer üzerinde hac yaptılar kim meşru kılınan şeylerle Allah'a yaklaşma hususunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden daha istekli olmadığını iddia edebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek hac yapacak güçlü olduğu halde yürüyerek hac yapmamıştır. Uçak yeni çıkan icatlardandır. Lakin maslahatul mürseleye dahildir. Çünkü insanlara Allah'ın beytini Kabe'yi hacc kolaylaştırmaktadır. Kayıp hayvanı ilan etmeyip kapatan sapıktır. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Buyurdu. Kayıp bir hayvanı Evine kapatıp onu ilan etmeyen sapıktır. Subhaneküllahum ve bihamdiküşşadunnâ ilâhe illa